Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmeduhu ve nestaînuhu na ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amâlinâ. Men yehdihillahu fe lâ mudille ve men yudlil fe lâ hâdiye Ve eşhedü en la ilâhe illallah ve ehdühü lâ şerîke ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resûlühü. Emmâ bat, fe inne estaghal hadîs kitâbillah ve hayral hadiy hadî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerra'a'l umûri muhtesethahâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalale ve külle zalaletin finnar Bütün ollarının efendisi olan ve Yüce Allah'ın azabının habercisi ve rahmetinin müjdecisi olmak üzere bütün insanlara ve cinlere göndermiş olduğu peygamberlerin sonuncusu Abdullah oğlu Resulullah Muhammed'e salat ve selam olsun. şahitli gederiz ki o Allah'ın kulu Resulü peygamberlerinin ve rasullerinin sonuncusudur. Gerçekten o risaletini tam manasıyla tebliğ etmiş, Allah'tan emanet olarak almış olduğu vahyi gereği gibi yerine getirmiş, din ile ilgili olarak ne söylediyse ancak hak ile Allah'tan aldığı vahiy ile konuşmuştur. Necim suresi 3-4. ayetlerinde o hevasından bir şey söylemez, o ne söylerse ancak vahyedilen bir vahiydir buyurmuştur. O yüce rasul bizim için gerekli olan ve kendisiyle Allah'ın bizden razı olacağı her bir şer'i hükmü etraflı bir şekilde bize bildirmiş, net ve açık seçik olarak açıklamıştır. Bizi Allah'a yaklaştıran ne kadar hayır varsa hepsini öğüt olarak bize bildirmiştir. Allah'ın bize gazap etmesine sebep olacak ne kadar kötülük varsa da onlardan da sakındırmış ve yasaklamıştır. Bundan sonra o aramızdan ayrıldığında Allah'ın kitabını ve kendisinin sünnetini, bırakarak ayrılmıştır. Böylelikle bizleri gecesi de gündüzü gibi aydınlık olan, apaydınlık olan bir yol üzerine bırakıp gitmiştir. Bu yoldan ayrılan herkes kesinlikle helak olur. Allah'ım en büyük salat ve selam ile ona, onun ehli beytine, ashabına ve kıyamet gününe kadar onlara uyacak olanlara salat ve selam eyle. Evet. Günümüzde Çeşitli görüşler akideyle alakalı olsun, amelle, e, ahlakla, gidişatla alakalı olsun pek çok görüşler yaygın vaziyette. Bunların içerisinde hak olanını, batıl olanını e, ayırt etmemiz yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, size iki şey bıraktı. Bunlara sarıldığınız sürece asla sapıtmazsınız dediği o iki kulp ile mümkündür. Bunların haklığını, batıllığını bunlarla tespit edebiliriz duasıyla ihtilaf konusu olan her bir şeyi, her bir meseyi Allah'ın sağlam kitabına ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine havale ederek çözmek zorundayız. Eğer iman ediyorsak, ahiret Allah'a ve ahiret güne iman ediyorsak çözüm yolunun bu olduğunu Allah Azzele Celle kitabında açık bir şekilde belirtmiştir ki hak net bir şekilde ortaya çıksın. Ve hak olmayan da, batıl da ondan ayırt edilebilirsin. Bunun sonunda da hiç kimse herhangi bir şüphede kalmasın, kararsızlık ikilem içerisinde kalmasın. Hakkı talep eden, Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine uygulanan neyse onu alsın, onun doğru olduğuna inansın, şüphe bulunmadığını kabul edip onunla amel etsin, ona bağlansın. Allah'ın kitabının dışında kalan, Rasulun sünnetine uymayan, her ikisinde de onları pekiştirecek ve doğruluğunu ispat edecek delil bulunmayan görüşleri de bir kenara bıraksın ve ona iltifat etmesin. Hatta onun batıl olduğuna iman edip onun dışındaki bir hükme göre amel edebiliriz. Uymamız gereken bazı esaslar söz konusu yani hak ile batılı tespit noktasında. Bunların birincisi Allah'ın hakemliğine başvurmak. Üzerinde duracağımız konularda kesinlikle ayrılmayacağımız bir esas. Bu esas. Bu da Allah'ın hakemliğine yine başvurmaktır. Çünkü Allah Hazreti Celle Şura Suresi 10. ayetinde Herhangi bir şeyde ihtilafa düşerseniz onun hakkında hüküm vermek Allah'a aittir. Buyuruyor. Ne olursa olsun. Tabii. Herhangi bir şeyde diyor. Yine Nisa Suresi 59. ayetinde Ey iman edenler Allah'a itaat ediniz, Resulüne itaat ediniz sizden olan emir sahiplerine de şayet herhangi bir şey hakkında anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne havale ediniz. Sizler Allah'a ve ahiret güne iman ediyorsanız böyle yapacaksınız. Çünkü böylesi hem daha hayırlı hem de sonuç itibariyle daha iyidir. Dolayısıyla e, mevzu bahis olan herhangi bir ihtilafı başka bir yolda çözmeye kalkan yüzde yüz hata eder. Böylelikle Yüce Allah bu ayetleriyle bizlere hem kendisine hem de Resulüne itaat etmeyi, ondan sonra da Ullemre, yani İslam devletinin emretme yetkisine sahip yöneticilerine itaat etmeyi emretmiştir. Şayet arada anlaşmazlık ve ihtilaf konuları ortaya çıkacak olursa, ister ümmet ile Ullemre arasında, isterse sadece ümmetin kendi fertleri arasında olsun, bu anlaşmazlık ve ihtilafları sadece Allah'a ve Resulüne havale edebiliriz. Ki gerçek ve hak ile hüküm verecek hakem, ve uyulacak şeriatın ne olduğu ancak böyle ortaya çıkar. Allah'a havale etmekten maksadın Allah'ın peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e göndermiş olduğu, okunmasıyla Allah'a ibadet edilen ve öğüt olan Kur'an olduğu şüphesizdir. Yani bu ayette Allah'a havale edin ifadesiyle kast edilen onu Kur'an-ı Kerim'e havale etmektir. Bu Kur'an-ı Kerim ki sayısız Müslüman'ı sayısız Müslüman'dan naklederek bizlere kadar ulaşmış olan Allah'ın kitabıdır. Herhangi bir şüphe yoktur. Anlaşmazlık konusunu Allah'ın Resulüne havale etmekte maksat ise, Yüce Allah'ın peygamberine okunmak suretiyle Allah'a ibadet edilmeyen vahye, yani sünneti okumakla e, ibadet edilmez. Allah'ın kitabını okuyarak ibadet edersin. Yani tilavet ederek e, Allah'ın kitabını tilavet etmek ibadettir. Namazda okursun. Ama sünneti, sünnet de vahiy olmasına rağmen, Namazda okuyamaz. O yüzden ona maklu vahiy. Yani tilavet olmayan vahiy diyoruz. Bu ikisine havaletmek oldu. Apaçık bir şekilde e, beyan edilmiştir. E, yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan sabit olan sahih hadis-i şerifler burada Resul'e döndürmekle kast edilen şeydir. İkinci esas doğruluğunu ispat edecek sağlam bir delili olmayan hiçbir görüş bizi bağlayıcı delil değildir. Ve bizim aleyhimizde de delil olamaz. Böyle bir görüşü ortaya koyan bir kimsenin söylediklerinin doğruluğunu ispat edecek delil ve belgeleri kendisinin ortaya koyması gerekir. Kim bir iddiada bulunuyorsa hüccet, delil ortaya koymalıdır. O söylediklerinin doğru olduğuna dair belgeleri, delilleri ortaya koymadıkça bizler de onun söylediklerinin doğru olmadığına dair delil ve belgeleri ortaya koymakla yükümlü değiliz. Yani bir kimse bir iddiada bulunuyor fakat delil getirmiyor. Delili onun getirmesi lazım. da bunlarının getirmesi lazım. Biz e, onun bu iddiasının batıl olduğunu ispatlamak için delil getirmek zorunda değiliz. O iddia delilsizse zaten batıldır. Aksi takdirde herkesin söylediği her bir söz sadece söylenmiş olmakla doğru olarak kabul edilmesi gerekirdi. Bunun ise uygun bir şey olmadığı gayet açıktır. Çünkü söylenen her sözün doğru olduğunu kabul etmek demek birbiriyle çelişen sözlerin de doğru olacağını kabul etmekle eş anlamdadır. Bu da bizleri birbirini çürüten, birbirini yıkan çelişki sözlerin doğruluğuna hükmetmek gibi saçma bir sonuca götürür. Karşımızda söylenen bir sözün doğru olmadığını ortaya koymak için delil getirmek yükümlülüğümüz, ancak bize karşı söz söyleyen bir kişinin sözünün doğru olduğuna delil olabileceğini sandığı şeye karşı söz konusu olabilir. Şayet bizler onun delil olarak ileri sürdüğünü ve söylediğinin doğru olduğunu kabul etmeyecek olursak, onun sözünün doğruluğuna delil olarak ortaya koymuş olduğu belgenin delil olamayacağını ispat etmek durumunda kalabiliriz. Nitekim Allah Azze ve Celle bilmediğin şeyin ardına düşme buyurmuştur. İsra suresi 36. ayetinde. Zaten doğruluğuna dair delil getirilemeyen herhangi bir şeyi bizim bilgi olarak kabul etmemiz söz konusu değildir. Ve Yüce Allah bizleri ona uymaktan da nehyetmiştir. Keyf suresi 13-15. ile ayetlerinde şöyle buyuruluyor. Şimdi sana onların kıssasını gerçek şekliyle anlatalım. Doğrusu onlar Rablerine iman eden genç yiğitlerdi. Biz de onların hidayetini artırmıştık ve zalim hükümdarın önünde dikilip de bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasına, başkasına Tanrı demeyiz dersek o halde andolsun ki hakikatten uzaklaşmış oluruz. Şunlar şu bizim kavmimiz ondan yani Allah'tan başka Tanrılar edindiler. Bunların üzerine bari açık bir delil getirselerdi ya. ''Artık Allah'a karşı yalan yere iftira edenlerden daha zalim kimdir?'' dedikleri zaman onların kalplerin tümüyle Hakk'a bağlamıştık. Bu ayette geçen ''delil'' diye tercüme edilen sultan kelimesi sözlükte delil anlamındadır. Bu bakımdan Yüce Allah kendi kavimlerinin söylediklerini inkar eden bu gençleri övüyor. Çünkü onların kavimlerinin söyledikleri sözün apaçık bir delili yoktur. Yüce Allah bu gençlerin bu itirazlarını tasdik etmiş bulunuyor. Yani delilsiz söze karşı çıkmalarını Allah Azze ve Celle tasdik ediyor. Çünkü delilsiz olarak söz söyleyen bir kimse gerçekte Allah'a iftira etmektedir. Rum suresi 29. ayetinde şöyle buyuruluyor. Hayır, aslında zulmedenler bilgisizce kendi evalarına tabi olmuşlardır. Yüce Allah böylelikle bizlere doğruluğuna dair bilgisi olmaksızın kendisine uygun gelecek herhangi bir söze uyan kişinin zalim olacağını bildirmiş oluyor. Yine Nemil suresi 64. ayetinde de ki sizler eğer doğru söyleyen kimseler iseniz deliliniz, delilinizi getirin. Allah Azze ve Celle doğru sözü delilli olmasına bağlıyor bakın bu ayette. Buna göre Allah Azze ve Celle iddiasında doğru olan kimselere söylediklerinin doğru olduğunu delilini getirmek yükümlülüğünü koymuştur. Üçüncü esas şeriatın herhangi bir emrini, yasağını haram veya helal hükmünü ortaya koymakta aklın hiçbir müdahalesi söz konusu değildir. Bu konuda aklın yapabileceği sadece bu nasları anlamaya ve Yüce Allah'ın bunlardan muradının ne olduğunu bilmeye çalışmaktan ibarettir. Kıyasın caiz olduğunu söyleyenler ile olmadığını söyleyenler arasında bu konuda herhangi bir görüş ayrılığı yoktur. Çünkü kıyasın caiz olduğunu söyleyenler delil olarak naslardan şunu anladıkları ileri sürmüşlerdir. Bizler bu nasların hükümlerinin bu naslarla aynı illeti taşıyan diğer konularda kapsadığını anlıyoruz. Bizim üzerinde durduğumuz bu esasın doğruna gelince bunun delili Allah Azze ve Celle'nin Şuraya Suresi 10. ayetindeki şu buyruğudur. Sizler herhangi bir şey hakkında ihtilafa düşecek olursanız şunu bilin ki onun hakkında hüküm vermek yalnız Allah'a aittir. Yine Nahil 116. ayetinde dillerinizin yalan yere vasıflandıra geldiği şeylere Allah'a karşı yalan uydurmak için şu helaldir, şu haramdır demeyin. Araf suresi 33. ayetinde de ki Rabbim ancak hayasızlıkları, onların açığını gizlisini, bununla beraber her türlü günahı, haksız isyanı Allah'a hiçbir zaman bir delil indirmediği herhangi bir şeyi eş tutmanızı, Allah'a bilmeyeceğiniz şeyleri isnat etmenizi haram etmiştir. Buna göre Yüce Allah'tan vahiy yoluyla gelmiş şer'i bir dayanak olmaksızın O'nun şunu emrettiğini, şunu yasakladığını, bunu haram kıldığını, berikini helal kıldığını e, şek bu şekilde ifade edilecek sözler, bütün bu sözler Allah'a karşı bilgisizce uydurulmuş sözler olacaktır. Yine aynı şekilde masum yani günahtan ve hatadan korunmuş Peygamber Aleyhisselatü ve Sam dışında kalan herkesin söylediği sözlerin kimisi alınır, kimisi reddedilir. Yani bu gibi kimselerin doğru olduğuna dair delil getirilebilen sözleri alınır, delil getirilemeyen sözler de reddedilir. Bizden öncekiler arasında fıkıh ve dil alimlerinin, lukat alimlerinin söylediklerini delil olarak ortaya koyduğumuzda ne söylemişlerse bizim mutlaka onlara uymamızın vacip olacağı kanaatiyle onlar delil göstermiyoruz. Bizler onların dili anlama şekillerini delil olarak gösteriyoruz. Yani Arap dilini anlama şekillerini, e, alimlerin e, bu anlama şekillerini delil gösteriyoruz. Yoksa onların e, ne söylerse söylesinler e, doğrudur mantığıyla böyle bir iddiamız yok. Çünkü onlar bu konuda bizim önderlerimizdirler. Dilin, lügatın çeşitli üsluplarını bilirler. Yani bizim nasıl anlayışımızı bizimle birlikte üstün akıl sahipleri dilde ve dinde derin bilgisi olan kimseler de paylaşmış olur. Onları delil getirmekle. Allah'tan bizleri doğru yolu halletmesini, yanılmaktan korumasını, hakka ulaştırmasını, söz ve amellerimizi Yalnız kendisi için yapan ihlas sahibi kullarından kılmasını, amel ve sözlerimize ecir vererek yüce katında kabul buyurmasını, bizi hatalı görüp de e, sözlerimizde ifadelerimizden, e, hata tespit edenlerinde uygun üsluplarla, yapıcı eleştirilerle, e, onların meselesiyle Rabbimizin bizleri düzeltmesini dileriz. Öncelikle... Allah Azze ve Celle'nin e, gönderdiği peygamberleri kavimlerine e, kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etmelerini tebliğ etmesini emretmiştir. Şimdi bu şehadet, bu şahitlik nedir? E, bu ifadeyle başlayalım, şehadet kelimesiyle. Lugatte şehadet hazır bulunmak, gözle görmek ve bunun sonucu olarak insana meydana gelen bilgi ve kesin inanıştır. Bir şey hakkında şehadet etmek ise onunla ilgili olarak kesin bir haber vermek demektir. Bu duruma göre haber veren kişi şahit adını alır. O halde şehadet kişinin bildiği şeyleri haber vermek için söylediği sözlerdir. İlmin sözlük anlamı ise yani bildiği şey dedik ya ilmin sözlük anlamı, lügat anlamı ilmin hakikatinin husule gelmesidir. Bir şeyi bilmek demek onun hakiki şekli nasıl ise öylece inanmak ve kabul etmek demektir. Buna göre la ilahe illallah yani Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik etmek kişinin bizzat kendisinin Allah'ın zatının varlığıyla ilgili olarak ruhunda yer etmiş olan akideyi, inancı haber vermek için söylediği bir sözdür. O aynı zamanda bu sözüyle Allah'tan başka hiçbir ilah bulunmadığını ifade etmiş oluyor ve bunu kabul, ikrar ederek söylüyor. İşte bu anlamıyla bu sözü söylemeye şehadet denir. Bu şehadette bulunan kişi muhbir yani haber veren bizzat kendisinin kanaatini bildirmektedir ki ister gerçekçi olsun, doğruyu söylemiş olsun, isterse olmasın değişen bir şey olmaz. Yani la ilahe illallah sözlerini söylemeye şehadet adını vermemizi engellemez. La ilahe illallah diyen şahitlik etmiştir. Allah'ın Resulü ve yalancı şahitlik diye buyurmak suretiyle gerçeğe uymayan şekildeki haber vermeyi de Yine şehadet diye adlandırmıştır. Evet. Hakikatte o kimse yalan bir şey bile söylemiş olsa ona yine şehadet denir. Ha, yalancı şahitlik deriz mesela. Ama şahitliktir o. İster doğru olsun ister yalan olsun o şahitlikte bulunuyor. Kelime-i yani Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna dair şahadeti diliyle söyleyen bir kimsenin hükmü onu Müslüman olarak kabul etmemizdir. Böyle bir kimseye Müslümanlara uygulanan hükümler uygulanır. Onun bu şahadetinin hangi ölçülerde doğru olduğunu araştırmak yetkimiz değildir. Bizim mükellefiyetimiz olmadığı gibi buna yetkimiz de yoktur. Çünkü bu onun kalbiyle duyuşuna ve inanışına bağlı olan bir şeydir. Böyle bir şeyi açıkça ortaya koymak ve bu konuda kesin bir sonuca varmak ise imkansızdır. Çünkü bu şekilde gizlilikleri bilmek ancak gizliyi ve gizlinin de gizlisini bilen Allah Azze ve Celle'nin yapabileceği bir şeydir. Buna göre dilinin söylediğine kalbiyle inanan kimse Allah katında Müslümandır, mümindir ve diliyle söylediği şey ona yarayacaktır. Resulullah Aleyhisselatü Ebû Ebu Hureyri radiyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste şöyle buyurmuştur. Ben inanan insanlarla Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahit edinceye bana ve benim getirdiğime iman edinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bunu yaptıkları takdirde kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar ve bunu ancak yani bu şehadetin hakkıyla koruyabilirler. Hesapları ise Allah'a aittir. Yani bu şahitliği yerine getirdikleri zaman dilleriyle ifade ettikleri zaman canlarını, kanlarını Mallarını benden korumuş olurlar. Ama o sözde şahitliklerinde yalancılar mı, doğrular mı onun hesabı Allah'a aittir diyor. Bütün Müslümanlar icma halinde şunu kabul etmişlerdir. Şehadeti getirmek suretiyle malını ve kanını koruyan kişi Müslümandır. Zımmı ilerin yani Müslümanların yönetimi altında yaşayan ehli kitabın mallarının ve kanlarının korunması ise şehadet ile değil bir ahit ile anlaşma iledir. Onlardan şehadet kelimesinin söylemeleri şartı aranmaz. Yine Enes bin Malik radiyallahu an e, rivayet etlerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, şöyle buyurmuştur. La ilahe illallah diyen ve kalbinde bir arpa ağırlınca hayır bulunan kişiler ateşten çıkar. Daha sonra la ilahe illallah deyip <gülüyor> kalbinde bir buğday tanesi ağırlığınca hayır taşıyan kişi ateşten çıkar. Daha sonra la ilahe illallah diyen ve kalbinde zerre ağırlınca hayır bulunan kişi ateşten çıkar. Bu hadisi Buhar rivayet etmiştir. Allah Azze ve Celle Nisa Suresi 116. ayetinde şöyle buyuruyor. Muhakkak Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Ancak bunun dışında dilediği kimselerinkini bağışlar. Yani şirkin dışına kalan günahları dilediğine bağışlayabilir. Kezin olarak anlamış bulunuyoruz ki La ilahe illallah deyip kalbinde zerre ağırlığınca hayır bulunan bir kişi müşrik değildir. Kafir ve müşrik e, aynı şeylerdir burada yani imanı iptal eden. Olarak e, kafir veya müşrik değildir. Bedir savaşına katılmış olanlardan birisi olan kindeli Malik bin Amr, bin Amr şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü ben bir kafir ile karşılaşsam ve onunla savaşsam o da kılıcıyla elimi vurup kesse sonra da bir ağaca sığınarak ben Allah'a teslim oldum yani Müslüman oldum derse bu sözü söyledikten sonra onu öldürebilir miyim diye sordum. Bak elini kesmiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana hayır onu öldüremezsin dedi. Burada bakın hislerle hareketin ne kadar tehlikeli olduğuna işaret ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu sefer miktat ey alan Resulü o benim bir elimi kestikten sonra bu sözü söylediğine göre onu öldüremez miyim diye tekrar sordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona hayır onu öldüremezsin. Şayet onu öldürecek olursan o senin öldürmenden önceki yerine geçer. Yani o e, Müslüman olduğunu söylediği için Müslüman konumunda kalır. Sen de o sözü söylemeden önceki durumuna geçersin. Yani kafir haline dönersin diyor. Bu hadis, Buharin'in rivayet ettiği bir hadis. Zeyd bin Harise'nin oğlu Üsame radıyallahu anh anlatıyor. Anhuma. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bizleri Cüheynelilerin üzerine gönderdi. Sabah vakti baskın yaparak onları bozguna uğrattık. Ben ve Ensar'dan bir kişi onlardan birisinin peşine takılıp yetiştik. Biz onun üzerine atılınca o la ilahe illallah dedi. Ensardan olan kişi ona ilişmedi. Ancak ben ona mızrağımı sapladım ve öldürdüm. Geri döndüğümüzde peygamber aleyhissalatü bunu habere alınca bana şöyle dedi. Ey Üsame o la ilahe illallah dedikten sonra onu nasıl öldürdün? Ben ona ey Allah'ın Resulü o bunu kendisini kurtarmak için söyledi deyince. Resulullah aleyhissalatü bana tekrar o la ilahe illallah dedikten sonra mı öldürdün onu dedi. Ve bunu o kadar tekrarlayıp durdu ki kendi kendime keşke o günden önce Müslüman olmasaydım diye temenni ettim. Bu da yine bu rivayeti. Ebu Zerrel Gıfari radıyallahu anh'ın Allah Resulü'nden yaptığı uzunca e, bir hadis-i şerifte rivayette şöyle buyurmuştur. O Cebrail'dir. Bana gelerek şunları söyledi. Senin ümmetinden Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan kim ölürse cennete girecektir. Ben zina etse ve hırsızlık yapsa da mı diye sordum. O zina etse ve hırslık yapsa da diye cevap verdi. Bu da yine Buhari ve Müslim hadisidir. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan bu nazlar e, bizim daha önce vermiş olduğumuz hükmün kesin delilidir. Yani şehadet kelimesini söyleyenin Müslüman olarak kabul edilmesi gerektiğinin kesin delilidir bunlar. O hükümde şudur. Allah'ın vermiş olduğu hükme göre bizler kelime-i şehadet söyleyen bir kimseyi Müslüman kabul etmek zorundayız. Böyle bir kimseye Müslümanlara uygulanan hükümler uygulanır. Ona İslam şeriatının hükümleri gereğince davranılır çünkü o Müslümandır. Diğer taraftan onun kalbini, gizliklerini bilen Şan-ı Allah'a havale ederiz. Rab kelimesi i̇bn Kesir'in de belirttiği gibi malik ve tasarruf sahibi demek olup lügatte efendi ve ıslah etmek amacıyla tasarrufta bulunmak manalarında kullanılır. Nesefi de buna benzer ifadeler kullanmıştır. Başkaları da şöyle demiştir. Rab aynı zamanda terbiye eden, ihtiyaçları karşılamayı üzerine alan, terbiye yani besleyip büyütmek, geliştirme ve ihtiyaçları karşılamanın işlerini üzerine alan, gözetleyen, hükmü geçerli ve otorite sahibi olup kendisine itaat edilen başkan, yüceliği ve üstünlüğü kabul edilen kişi anlamlarına gelmektedir. Bütün bu manaların malik ve Mutazarrif ile düzeltmeyi, ıslahı üzerine almış efendiamlarının anlamlarının kapsamına girdiği açıktır. İbadet kelimesi mutlak olarak tabi ve bağlı olmak demek olduğu gibi tazim, yüceltme ve huzurunda boyun eğip zilletini sunmak gayesiyle dini ibadetleri yerine getirmek anlamında kapsamaktadır. Din kelimesinin manası ise şudur. Kahır ve galebe yani boyun eğdirmek ve galip gelmek, ibadet ve itaat etmek, Şeriat yani suçlulara suçlara karşı tespit edilmiş cezalar hudut hadleri uygulamak, kanunlar kanunları uygulamak yani Allah'ın kanunlarını uygulamak ister Allah kanunları olsun veya beşer kanunları olsun bunlara istilahen şey lükat olarak şeriat denilir Uyulan yol anlamlarında gelir hesaba çekmek ceza ve davranışların karşılığını vermek ve ikab yani cezalandırmak bunların hepsi din kelimesinin karşın karşılığı olan şeylerdir. Şimdi anlamını bilmediği halde şahadet kelimesini söyleyenin Müslüman olmadığını iddia edenlere cevap olarak şunları söyleyebiliriz. Uluhiyet ve rububiyet kelimelerinin manalarını insanlar arasında yaygınlık kazanmış olması ile onlardan la ilahe illallah Muhammed'in Resulullah şahadetini yapacak olan bir kimsenin şahadetinin kabul edilmesi için bu şehadet kelimesinin bu şekilde bilmesi gerektiğini ve ancak o takdirde Müslüman olacağına hüküm verileceğini belirten ve bunlar arasında bağlantı kuran şer'i bir şartın varlığı söz konusu değildir. Yani işte bir sufi, misal olarak veriyorum bizim ortamımızda sık karşılaştığımız insan türlerinden olduğu için, şehadet kelimesini söylediği halde, yani La İlahe sözünü söylediği halde, La İlahe aykırı düşen şeyler söylüyor. Çünkü bilmediğinden. Dolayısıyla bu kimse diyor e, bilmeden kelime-i şehadet söylediği için onun şehadeti geçerli değildir iddiasında olanlar tutuyor, tekbir ediyor. Evet böyle bir şart aranmaz. Yani bilmesi şart diye bir, e, böyle bir şart ortaya koymak şeriata yeni bir şey ilave etmektir. Bunu söyleyen kişinin bu iddiasının kabul edilebilmesi için bu konuda Allah'ın kitabından ve Resulünün sünnetinden delil getirmesi gerekir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri ve davranışları şer an uyulması gerekli olan hususlardır. İşte onun söz ve davranışları sonradan ortaya konulmuş bulunan ve fazladan olan bu ilave şeriatın aksini ortaya koymaktadır. Yani bu ek şartların zıttını ortaya koyar. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Yüce Allah'ın dinine ister Araplardan ister sonradan Araplaşmış olanlardan isterse başka yerlerden getirilmiş olan kölelerden dalga dalga Allah'ın dinine girmiş olanların Müslümanlığını kabul etmiş olduğu gibi onun döneminde ülkeleri fethedilen Hire ve Yemen halklarının da İslam'a girişlerini kabul etmiş ve bu konuda onlardan herhangi birisinden her birisinden şehadet kelimesini iyice anladıklarını ortaya koyacak. Onların belli bir manayı anlamış olduklarını kesin olarak açığa çıkartacak. Herhangi bir uygulamaya girişmemiş. Yani sen bu şehadet kelimesini söyledin de bakalım anladın mı anlamadın mı şunlara uyuyor musun bunlara uyuyor musun gibi bir e, tetkike gidilmemiştir. Veyahut da onların kendi aralarında bu şehadete yaygın olarak verilen belirli ve muayyen manaların ne olduğu üzerinde de durmamıştır. Yani onların şahitliğiyle onları Müslüman kabul etmiştir. Hatta Peygamber Efendimiz Hazretlerinin huzurunda Araplardan olan bazı kişilerin birtakım sözlerin manalarını bilmedikleri de ortaya çıkmıştır. Mesela Adibin Hatimin durumu buna örnektir. Adibin Hatimin meselesini hatırlıyorsunuz değil mi? Adibin Hatim'i İslam'a kim Müslüman olmuştur? La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah deyip Müslüman olmuştu. Bir gün Peygamber'in Huzur'una boynumda altın bir haç oldu halde geldim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana dedi ki Ey Adi şu boynundaki putu çıkar at dedi ve sonra Tevbe 31 okudu diyor. Onlar Hristiyanlar ve Yahudiler alimlerini, raiplerini Rab veredindiler diyor. Biz onlara secde etmezdik ki yani biz onlara ibadet etmezdik ki. Neden Rabbimiz böyle buyuruyor diye soruyor Adi. Peygamber Huzur'un diyor ki Ey Adi. Onlar neyi helal sayarsa helal saymıyor muydunuz? Neyi haram sayarsa haram saymıyor muydunuz? Evet öyle diyor. İşte Rab budur. Şimdi bakın burada bizim konumuza delil olan yönü neresi? Adi bin Hatem, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen bir Arap olduğu halde, Arap Hristiyanlarından idi. La ilahe illallah kelimesinin manasını logat olarak bizlerden çok daha iyi bilmesine rağmen boğazında taktığı o putun bu la ilahe illallah ile çeliştiğini bilmiyordu. Dolayısıyla senin şahadetin kabul olmaz demedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona. Bize delil olan yönü burası. Diğer taraftan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'a girişlerini kabul etmiş olduğu bazı kimselerin Allah'tan başka ilah olmadığına dair şehadetlerinde bir takım anlamları bilmedikleri de ortaya çıkmıştır. Mesela sahabelerden bir grup, bize de onların silah astıkları, zaten vaat ağacı gibi bir zaten lat acı edinsene diyen kimselerin yaptığı gibi bunlar bu sözü söylerken bu söylediklerinin la ilahe illallah ile çeliştiğini bilmiyorlardı. Ama Allah Resulü Aleyhissatvesam onlara ne dedi? İşte siz şadet kelimesini demek ki bilmeden söylemiştiniz. Şahadetiniz geçersiz demedi bak. Siz cahillik ediyorsunuz dedi. Peygamber Resulü Aleyhissalmun bu uygulaması bizlere şunu gösteriyor. Kelime-i şehadeti söyleyen bir kimsenin bu söylemesi onun Müslümanlığına hüküm vermek için yeterlidir. Onun uluhiyet, rububiyet, ibadet, din, kelime-i şehadetin mevhumu ve benzeri diğer şer'i hükümleri bilmeyişi Müslümanlığına zarar vermez. Müslüman olduğuna hüküm vermeye engel teşkil etmez yani. Şer'i hükümler diğer Müslümanlara nasıl uygulanıyorsa ona da öylece uygulanır. İşte bu. Hadiste e, tevatür olarak bilinen ve bir haberin doğruluğunu ispat etmek, bilginin kesinliğini ortaya koymak açısından en sağlam tevatür çeşitlerinden bir tanesi olan herkesin herkesten bize kadar naklede geldiği bir delildir. Açık bir delil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi de Arap olsun ya da olmasın, Arap ya da Acem bütün insanlara peygamberler olarak gönderildiğini biliyordu. Şu hadis-i şerif de ona aittir. Ben insanlarla Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik edince, bana ve benim getirdiklerime iman edince kadar savaşmakla emrolundum. Devam ediyor hadis. Evet, istasnasız olarak bütün insanlar arasında hiçbir ayrım gözetmeden, Arap olsun acem olsun aralarında fark gözetmeden, Arapça konuşsun veya konuşmasın, Arapça bilsin veya bilmesin, ayrım söz konusu olmaksızın, bütün insanlar hakkında Allah'ın hükmü budur. Emin Resul'ün söylediği, yaptığı ve uyguladığı, sünneti de bundan ibarettir. Eğer şahadet kelimesini söylemek açısından Arapça bilenlerle bilmeyenlerin hükmü farklı olsaydı, yahut da Arapça konuşanlarla konuşmayanlara farklı uygulamalar ve bağlayıcılık söz konusu olsaydı ve ancak bundan sonra kişilerin Müslümanlığı hakkında hüküm vermek mümkün olsaydı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu açıklamadan bunu açıklamadan bırakmaz Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani kim la ilahe illallah sözünü, aleyküm selamu ve rahmetullah, ona aykırı düşecek her şeyi bilmek şartıyla söylerse ancak o zaman Müslüman olur demesi gelir ki de böyle bir şart olsaydı. Diğer taraftan Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bu fazladan öngörülen şarta geçerlilik kazandırmamazlık ve uygulamazlık etmezdi. Rabbin unutkan değildir. Meryem suresi 64. ayet. Bu ayrımı ortaya koyanlar bu ve bu fazladan şartı yani kelime-i söyleyen bir kimsenin La ilahe illallah diyen bir kimsenin bu kelimenin manasını çok iyi bilmesi lazım, buna aykırı düşecek her şeyi de çok iyi bilmesi lazım diye, bir kimse Müslüman denmesi için bunları bilmesi lazım diye şart koşanların delilsiz olarak ortaya koydukları bu şart, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinden sabit olan naslarına, onun sabit uygulamasına, hiçbir hilaf söz konusu olmaksızın gelen şeriat hükümlerine muhalif bir şarttır. Allah'ın şeriatının dışında ve ne kitapta ne de sünnette onu belgeleyecek nasıl varlığı söz konusu olmaksızın dine yeni bir şart eklemiş olur bunu iddia eden. Diğer taraftan Müslümanlar hem sahabe döneminde hem de tabi'in döneminde Şam bölgesini yani bugünkü Suriye, Ürdün, Filistin bölgelerini kuşatan o bölgeyi, İran'ı, Irak'ı, Mısır'ı, Kuzey Afrika'yı, Sudan'ı, Endülüs'ü, Türkiye'yi, Balkanların bir kısmını, Hindistan'ı ve bazı yerleri fethettiler. Bunların hepsi Arapça bilmeyen insanların yaşadıkları ülkelerdi. Bugüne kadar bize herkesin herkesten yapmış olduğu nakirden de anladığımıza göre yani sabit rivayetlerden anladığımıza göre sahabe ve tabi bu ülkelerde yaşayan insanların Müslüman olmaları için kelime-i şehadeti yani Allah'tan başka hiçbir ilah bulunmadığını yani e, hak mağbut bulunmadığını ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu kabul edip Dilleriyle söylemelerini yeterli görmüşler ve bu konuda icma etmişlerdir. Yani kelime-i şehadet söyleyeni Müslüman olarak kabul etmişlerdir. Bu şehadeti söyleyen kimseler bu şehadeti söylemekle kanlarını ve mallarını korumuşlar, onlara İslam şeriatının hükümleri uygulanmıştır. Bunlar daha sonra İslam şeriatını bilmedikleri, e, dinden yani dinden bilmedikleri bir takım hükümleri, diğer hükümleri yavaş yavaş öğrenmeye başlamışlardır. Hiçbir kimse de kalkıp da dilleriyle söylemiş oldukları şehadet kelimesinden sonra bir şart veya fazladan herhangi bir durum gerçekleşmesi söz konusu olmadığı sürece İslam'a girişlerini kabul edilemeyeceği şekilde bir kanaate sahip olmamıştır. Diğer taraftan uluhiyet ve rububiyet kelimelerinin taşlıkları manaları cahiliye dönemi Arapları arasında yaygın olduğu şekliyle Arapçayı bilmeyen bu toplumlar arasında şu anda bizim aramızdakilerden daha fazla yaygın olduğunu ileri sürmek aklen mümkün olan bir şey değildir. O dönemlerde bile böyle yani. Kişinin Müslümanlığına hükmetmek için amellerinin şahadetini tasdik etmesini şart görenlere de şöyle denilebilir. Aslında bizim genel olarak anlattığımız şeylerden birisidir. Yani amel imandandır. Bizim bu söyleyeceklerimiz buna kesinlikle zıt değil. Bakın amel kelime-i söylemekle birlikte bu kişiyi Müslüman olarak değerlendirmemiz gerektiğini ve malına, kanına el uzatmanın bizim için haram olduğunu kesin olarak e, ki deliller de bunu gösterir. Bunu anlamış bulunuyoruz. Peki, belirli bir amelin yapılmasının gereğini şart olarak görmekle kelime-i söyleyen bir kimsenin bu şehadetini tasdik edecek muteber bir amelde bulunmasını onun Müslümanlığı hakkında hüküm vermek için şart koşmak nereden geliyor? Ebu Talip ölüm döşeğindeyken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun yakınında bulunuyordu ve o ona ısrarla Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu söylemesini istiyordu. Böylelikle Allah'ın huzurunda onun lehine şahitlik edebileceğini ifade ediyordu ona. Eğer bizzat şahitlik tek başına söyleyeni küfürden çıkartmıyor ve onu İslam'a sokmuyorsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu söylemesinin amcasından istemesinin değeri nedir? Ne olabilirdi? Bu sözü söyleseydi kurtulacaktı o, Herhangi bir başka amel işlemede. Çünkü onun o sözü söylemesi bile başlı başına bir ameldir işte. Ama söylemedi lan mı? Söylemedi. Bu konuda e, mesela iman temenni ile değildir. Fakat iman kalpte yerleşen ve amel ile tasdik edilen şeydir. Diye e, muhaliflerimizin iddiası da e, aksi delil getirmesi de yerinde değildir. <gülüyor> E, bu hadis sahihdir. Elbani sahih olduğunu belirtmiştir. E, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadislerinde kelime-i şehadeti de amel olarak isimlendirilmiştir. Bakın Buhar'a rivayet ediyor. Ebu Hurey radıyallahu anh'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hangi amel daha faziletlidir diye sorulunca o Allah'a ve Resulüne imandır diye cevap verdi. Son hangisidir diye sormuş. O da şöyle cevap vermiştir. Allah yoluna cihad etmektir. Bu sefer sona hangisidir diye sorulmuş O da Mebrur yani hayırlı, beğenilmiş, kabul edilmiş hacdır cevabını vermiştir. İbn Abbas radıyallahu anhımadan gelen rivayette, Kaysların temsilcileri, o kabilenin heyeti, Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzuna gelerek, ona kendisinden uzak bir yerde oldukları ve ancak haram aylarda, yani Zilkade, Zilhidçe, Muharrem veya Recep aylarından birinde yanına gelebilmek imkana sahibi olduklarından bahsederek şöyle dediler. Bizlere öyle bir şey emret ki, geride bıraktıklarımıza, yani kavimimize dönümüzde haber verdiğimizde, onunla biz de onlar da cennete girebilelim. Yani bu bahsettiğin şeyleri amel ederek cennete girelim. Bunun üzerine Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara dört şeyi emredip dört şeyi de yasakladı. Onlara ilk emrettiği şey Allah'ın birine iman etmekti. Sonra onlara Allah'ın birine iman etmek nedir bilir misiniz diye sormuş. Onlar da Allah ve Resulü daha iyi bilir deyince onlara şu cevabı vermişti. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmektir. Bakın bu şehadeti dil ile ifade etmek Allah'a, Resulüne imandır diyor. Bu, bu ameldir yani. Bu hadiste bu açıkça ifade ediliyor Buhari hadisi bu. İşte görüldüğü gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın birliğine iman etmeyi, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah Resulü olduğuna şehadet getirmek şeklinde tanımlamış. ve Aynı şekilde bu şahadeti de amel olarak adlandırmış oluyor. Yani bu amel Kalbindekini e, ifade etmiş oluyor. Yani bir kimse e, benim kalbimde iman var deyip de diliyle kelime-i şehadeti getirmese o Müslüman kabul edilmez. Ama diliyle şehadeti getirse ama kalbinde olmasa biz ona Müslüman diye muamele etmek zorundayız. Evet. Kalbine Allah hükmedecek çünkü. Münafıklara o yüzden Müslüman muamelesi yapılmıştır. Böylece bu şekilde hadis-i şerifleri hep birlikte ele aldığımız takdirde Kesin olarak şu durum ortaya çıkar. Kim Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna kalbinden ihlas ile şahitlik ederse, o kalbinde yerleşmiş bulunanı tasdik eden bir amel işlemiş olur dilinin sözüyle. Yüce Allah'ın buna dair hükmü de böyle bir kimsenin iman edip İslam'a girmiş olduğu şeklindedir. Allah'ın hükmüyle hükmetmek budur işte. Kelime-i söyleyen bir kimsenin e, kafir olduğuna hükmetmek ise, delilsiz olarak şartları gerçekleşmeden böyle bir tekvirde bulunan kimse ise Allah'ın indirinden başkasıyla hükmetmiş, nefsinin hevasıyla hükmetmiş demektir. İhlas ise yani bu kelime işadeti söylerken ihlaslı mıydı değil miydi? İhlas ise nefsin ve kalbin bir işi olup bunun ancak gizlikleri bilen Allah Azze ve Celle bilir. Biz insanlar ise Bizler ise başkalarının ancak söyledikleri sözlere göre muamele yapabiliriz. Halit bin Velid Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle demiştir. Nice namaz kılanlar vardır ki kalbinde olmayan şeyi diliyle söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna karşılık şöyle buyurdu. Ben insanların kalplerini deşmekle ve onların karınlarındakini yarmakla emrolunmadım. Kalplerini yarmakla emrolunmadım. Müslü bir riayet etmiştir bunu. Şehadet kelimesini söyleyen bir kişinin Müslüman olduğuna hükmetmemizin gereğiyle Müslüman olan bir kimsenin kelime-i şehadeti söyledikten sonra imanın gereği olan namaz, zekat, oruç, hac, cihat, Allah yoluna davet etmek gibi diğer bir takım farzları yerine getirmekle mükellef olması arasında herhangi bir çelişki yoktur. Bu farzları yerine getirmesi gerekiyor. Biz böylece iman ederiz. Yani kelime-i şehadeti getirdi, o namazları Kılmasa da, oruç tutmasa da yine kamil bir Müslümandır demiyoruz biz. Bunu söylemiyoruz. Diğer taraftan iman itaatın artışı ile artar. Müddessir 31. ayetinde ta ki iman edenlerin imanı artsın diye buyurmuştur. Demek ki iman artıyor. Meryem 76. ayetinde Allah hidayete ermiş olanların hidayetini artırır. Hidayet artar. Ahzab 32. ayetinde ve bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırırdı. Tevbe 134. ayetinde iman edenlere gelince bu onların imanlarını artırdı ve onlar birbirleriyle müjdeleşirler buyurmuştur. Ebu Hürer'in radiyallarından gelen hadis-i şerifte de Resulullah ve Vesselam iman 60 küsur şubedir, hayada imandan bir şubedir buyurmuştur. Yani bu şubelerin kiminde eksikleri fazladır ee, ama mesela hayada imandan bir şubedir diyor ya Bir kimse hayasızsa ona kafir diyemeyiz. Sadece imanından hayal şubesi eksiktir deriz. Bir kimse namaz kılmıyorsa onun namaz şubesi eksiktir. Bir kimse oruç tutmuyorsa onun oruç şubesi eksiktir. Yoldan eziyet veren bir şey kaldırmıyorsa onun o şubesi eksiktir. Kafir demeyiz ona. Bütün bunlara rağmen söyleme, söylediklerimizi kabul etmeyen, kabul etmek istemeyen birine şunları deriz. Peki şahadet kelimesini söyleyen bir kimsenin sözünü tasdik edecek olan ameli müşahhas olarak bize belirle ki biz de ona göre bu kişinin İslam hakkında hüküm verelim. Aynı zamanda sen bize bu amelin niteliklerini ve miktarının da ne olacağını belirt. Yani kişi ne kadar, nasıl bir amel yaparsa şahadeti geçerli olur. Fakat böyle bir şeye kesinlikle imkan yoktur. Senin kendiliğinden ve Allah'ın izin vermediği bir şeriat ortaya koyman hali müstesna. Ancak böyle bir şey sakın teşebbüs etme. Çünkü böyle bir şey yapmaya kalışacak olursan, Başkalarına koymak istediğin şey sen düşersin ve Allah'ın indirmediği şeyle hüküm vermiş olursun. Çünkü sen başkalarına Allah'tan başka hiçbir kimsenin hükmetme hakkının bulunmadığını kabul etmeye çağırıyorsun. Eğer bir kişi kalkıp bizlere şu anda insanların yaşayışları, onların bu sosyal, ekonomik ve siyasal hayatlarında Allah'ın şeriatına aykırı bir takım yollar izlediklerinin delildir diyecek olursa, biz de evet doğru söylüyorsun deriz. Biz bunu inkar etmeyiz. Bu insanların çoğunluğunun durumu böyledir. Onlar bununla Allah'ın emirlerine karşı geliyorlar. Fakat bunun ötesine giderek onların akidelerinin bozukluğunu söyleyip bu durumların kendilerini İslam'ın dışına çıkardığını ileri sürenlere de şöyle deriz. Bütün insanlar hakkında vermiş olduğunuz bu hükmünüz ile Allah'ın hükmünün dışına bizzat kendiniz çıkıyorsunuz. Sizin insanları İslam'ın dışına çıkartacak şekilde akidelerinin bozukluğuna dair ortaya koymuş olduğunuz delil zandan öteye gidemez ve hiçbir zaman kesin bir kanaat ifade etmez. Allah Azze ve Celle'de Necim suresi 28. ayetinde muhakkak ki zan haktan hiçbir şey ifade etmez buyurmuştur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da zandan alabildiğine sakınınız çünkü zan söylenecek sözlerin en yalanıdır buyurmuştur. Müslim rivayet eder bunu. <gülüyor> Fakat belirli bir kişi hakkında Yüce Allah'ın katında İslam'dan çıkartan ve küfre sokan bir amelin veyahut da belirli bir sözün sabit olması hali elbette ki bu genellemenin dışındadır. Oh, müstesna bir durumdur. Fakat masiyetlerin, günahların açıkça işlenmesi ve bunların yaygınlık kazanması, her tarafta bu hallerin görülmesi size Allah'ın şeriatında bütün insanların İslam'dan çıkıp küfre gittiklerine dair, küfre girdiklerine dair hüküm vermeye veyahut da şehadet kelimesini söylemelerine rağmen kesinlikle İslam'a girmemiş olduklarını söylemenize cevaz vermez. Bizler Şehadet kelimesini söyleyen bir kimsenin bu şehadeti söyledikten sonra ne derse desin veya ne yaparsa yapsın onun Müslüman olduğuna hüküm vermemizi gerektirir demiyoruz. Bizler kesinlikle böyle bir şey söylemediğimiz gibi Müslüman ne söylerse söylesin, ne yaparsa yapsın asla irtidat edip küfre düşmeyecektir de demiyoruz. Yüce Allah'ın şeriatının bir takım söz ve davranışları belirleyerek bu sözleri söyleyen Yahut da bu davranışları yapan kişinin İslam'dan çıktığını ve küfre girdiğini ortaya koyduğunda hiçbir şüphe yoktur. Yani bazı ameller küfürdür, kişi İslam'ın dışına çıkarır. Böyle söylediğimiz, Yüce Allah'ın sınırlandırmış ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da açıklamış olduğu bu söz ve davranışlara, biz insanların hiçbir şey ekleme ya da çıkarma imkanına sahip olmadığımızdan ibarettir. Biz Allah'ın diline herhangi bir ekleme veya çıkarma yapamayız. Şunu bilelim ki bu söz ve davranışlar bir grup insan arasında yaygınlık kazanacak olursa yani ezan, namaz, oruç ve hac gibi İslam'ın şiarlarını aralarında açıkça yürüttükleri sürece onların tümünü İslam'dan çıkmakla itham edemeyiz ve tek tek onların İslam'ın İslam dışında olduklarını zannetmek hakkında da böyle bir zan hakkına da sahip değiliz. Çünkü belli bir kişinin durumunu kesin olarak aralarından bilemiyoruz. Onun İslam'dan çıktığına dair bilgimiz kesin değildir. Kabul edilebilecek şer'i delil bizzati onunla ilgili olup kendisini küfre götürecek, mürtet kılacak, İslam'ın dışına çıkaracak bir söz söylediğini ya da bir davranış işlediğini deliliyle ortaya koymadığı sürece bu muayyen kişi zahir üzere kabul edilir. Yani kelime-i şehadet getiren Müslüman kabul edilir. Bu topluluktan herhangi bir kişi hayyele sala yani haydi namaza diye seslenirse ve bizatihi onu kendisinin kesin olarak İslam'dan çıkartan ve küfre götüren bir söz ya da bir davranış üzerinde ısrar ettiğini bilmiyor isek onun bu nidasının batıl olduğunu ve onun bu nidasına uymanın bizim için gerekmediğini söylemek caiz değildir. Zahiren Müslüman olan bir kimse namazda bize imam olursa bu imamın kişiyi İslam'dan çıkartan bir söz söylediği ya da bir davranış işlemiş olabileceği zanlıyla cemaatten geri kalmak bizim için caiz değildir. Şayet zan ile şeriatın hükümlerinden uzaklaşmak bizim için caiz olsaydı, farz olan şeylerin büyük çoğunluğu bizim üzerimize farz olmaz ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile haklarında cennetlik olduklarına tanıklı ettiği e, aşireyim beşlere gibi cennetlik olduğuna şahit ettiği sahabelerin dışında hiçbir kimsenin arkasında namaz kılmamız da caiz olmazdı. Bu kişi kimi olursa olsun fark etmez. Çünkü bizler hiçbir kimsenin teker teker bütün sözle davranışlarını tespit edemeyiz. Bu bizim önümüzde İslam şeriatına uygun bir şey isaretse bile onun sözlerinin ve davranışlarının büyük çoğunluğunu görmediğimiz kesindir. Bizler görmediğimiz bir şey hakkında ise kesin bir hüküm veremeyiz. Hatta onun bize görünen söz ve davranışlarının hakkında bile gerçekte bunların nasıl olduklarını ve sahih olup olmadıklarını kesin olarak söyleyemeyiz. Çünkü amelin sahih olabilmesi için niyetinin sıhhatli olması ve söylediğinde ve yaptığında Yüce Allah'a, İhlasla yönelmiş olması gerekmektedir. Böyle bir şey ise kesin olarak hiçbir insanın anlamasına imkan yoktur. Mesela adam İslam'ın şartlarını yerine getiriyor. Zahiri şartlarını yerine getiriyor. Müslüman diye hükmetmen lazım değil mi? Adam diyor ki onun diyor mümin olduğunu bilmen lazım diyor. İmanına göre muamele yapman lazım diyor. İman kalbin ameli. Sen insanların imanını ölçemezsin ki. Şu şu kadar imanlı bu bu kadar imanlı. Bir kimse İslam'ın e, zahirdeki şartların yerine getiriyorsa en, en az karist kelime-i dedik bakın bunu yapıyorsa biz ona Müslüman hükmü vermek zorundayız. Sorma gibi bir şey var mı yani hocam? Yok. Yani sen bir imama gideceksin, bir camiye gireceksin, imam efendi sen şunlara şunlara böyle iman ediyorsun, söyle bakalım Allah nerede diye inanıyor. Böyle bir e, sorguya çekme ancak haricilerin işidir. Bu bidatlerden birisidir. Bizlerin bize görünen söz ve davranışlarına göre herkese muamele etmekle emrolmuş olduğumuza dair delil olan hadisler zaten deminden beri saydığımız şeyler. Biz zahire göre hükmederiz. Fakat muhaliflerimiz de tekvirci insanlar da bunu söylüyor. Biz diyor, zahire göre hükmederiz diyor. Bir amelini tutuyor tekvir ediyor. Şimdi bu ne demek? Bakın. Bunun aslında bu meselenin birçok detayları var. Ee, büyük günahlar meselesi. Sohbet uzadı mı? Bugün uykularınız geldi mi? Ee, sohbet ne kadar uzarsa aslında o kadar e, sıkıcılık da başlar. Ee, kısa kesip istifadeyi artırmak lazım. Şimdi şu konuştuğumuz konular üzerinde duracak olursak deliller ortada. Yani düşünün İbrahim aleyhisselam yıldızlara tapan bir kavmiyle muhataptı. Kavmi onu şenliklerine davet etti. Ayinlerine diyelim davet etti. İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Yıldıza baktı ve ben hastayım dedi diyor. Allah Azze ve Celle haber veriyor bunu. Yıldıza baktı ve ben hastayım dedi diyor. Yani e, bu sözü neyi gösteriyor? Onlardan olduğunu. Onlar gibi işte sanki yıldıza tapmış gibi bir görüntü veriyor İbrahim Aleyhisselam. Ama hiçbir zaman müşklerden olmadı bakın İbrahim Aleyhisselam. Ayetin ifadesi de. İbrahim hiçbir zaman müşklerden olmadı diyor. Onun bu sözü söylemesi bile... İşin geri planda daha büyük bir gayesi vardı. Onu gerçekleştirmek içindi. O şenliklerine, o ayinlerine gitmedi İbrahim Aleyhisselam. Onlardan e, görünecek bir amel işleyerek, kalbinde iman sabit olduğu halde gitti, putları kırdı. Putları kırmasında da kavmine bir misal verdi. Geriler sordular değil mi? Bu putları kim kırdı, kim yaptı bunu ilahlarımıza diye. En, büyüğü. en sorun dedi İbrahim Aleyhisselam Şimdi İbrahim Aleyhisselam e, Kavminin kendisini öldüreceğini Can nakas edeceklerini biliyordu Ama onlara ders verdi Bir şeyler düşünmelerini sağladı Büyük bir kalabalık topladı Yani İbrahim Aleyhisselam davete devam etmiş O kalabalıkları toplayıp onlara hitap edememişken Onu mahkeme etmek adına Büyük kalabalıklar toplandı Ve İbrahim Aleyhisselam o kadar insana tebliğde bulundu Getirdiği deliller karşısında Allah Azze ve Celle ifade ediyor bunu. Başları önlerine düştü diyor. Verecek bir cevap bulamadılar. Verecek cevap bulamamalarına rağmen küfürde inat ettiler. Ve onu ateşe atmak istediler. İlahlarına öyle bağlıydılar ki koca birisi e, İbn-i Ebi Hatim'in rivayet ettiği bir nakil bu. Koca birisi şöyle bir adakta bulunmuştu. Şayet Allah'tan başka ilahlar edinmişlerdi ya Şayet e, Allah bana e, saat verecek olursa İbrahim'in yakılacağı ateş için odun taşıyacağım. Bunu Allah'a adak olarak sunuyordu bak. Küfür ile iman birbirinden bu kadar net ayrılmıştı. Rüşt ile gayi. Doğru yol ile sapıklık birbirinden net bir şekilde ayrılmıştı. İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'ta konuşmasında da böyleydi. Hani az önce bahsetmiştik ya sohbetin öncesinde. Ee, Nemrut'a diyor ya benim Rabbim öldüren ve diriltendir. O da ben de öldürür ve diriltirim diyor. Birisini e, mahkumlardan birisini salıveriyor. Birisini de öldürür. Bak bunu öldürdüm bunu dirilttim diyor. Hayat başlattım ona diyor. İbrahim el hiç mücadeleye girmiyor bak. Yok böyle değil falan bu tartışmaya girmiyor. Sonuçta Nemrut bu sözle aslında kafir olmasına rağmen yani küfrünü ortaya koymasına rağmen bakın bir şüphe e, intibası var. Verecek hiçbir cevap bulamayacak dereceye getiriyor. Benim Rabbim güneşi doğudan getirir, batıdan batırır. Hadi sen de batıdan getir de göreyim diyor. Verecek cevabı bulamıyor. Bu cevaptan sonra ateş. Ateşe atılması gündeme geliyor. Şimdi bizler e, Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ı bizlere tevhid önderi olarak koymuş. Ona tabi olmamızı emretmiş. İbrahim'in milletine uy demiş. İbrahim'in milletine baktığın zaman İbrahim'in milleti kaç kişi? Burada milletle kastedilen onun dinidir. Onun koyduğu davettir. İbrahim'in milleti üç beşi geçmez. Onun dini. İbrahim yoluna uy. Peygamber Aleyhisselatü tevhid noktasında İbrahim Aleyhisselam'ı da örnek almasını emrediyor şimdi bakın. Şimdi İbrahim Aleyhisselam yolu bu. Şimdi bunlar tutuyor diyor ki. Ya işte diyor imam diyor, hutbeye çıkıyor diyor, tağuta rahmet okuyor, iniyor aşağıya işte insanlara namaz kıldırıyor. Bu imamın arkasında namaz kılınmaz diyor. Çünkü diyor tağuta işte rahmet okudu, dua etti diyor. Mücerred fiille tekvire kalkmak ehl-i sünnetin yolunda böyle bir şey yok. Mesela i̇bn Mesud radıyallahu anh diyor ki, iki tane kamçı yememek için ben dilimle istediğimi söyleyebilirim diyor. İki tane kamçı yememek için ben dilimle istediğimi söyleyebilirim diyor. Şimdi Müslümanlar baskı altında, korku altında. O imamın öne geçip de yaptığı şey Allah'a ibadet. Tutup da tağuta secde değildir o. O adam orada tağuta secde etmiyor. Allah'a secde ediyor. Ve şimdi düşünün tağut burada kim? İmam mı? cemaate çağıran, ezan okuyarak Müslümanları e, namaza daveten imam mı tağut? Yoksa insanları Allah'ın emri olan cemaatten, safları e, perçinleyip Müslümanlar arasının e, böyle sıkı döşenmiş duvar gibi iyi kurulmuş safları emreden, e, Resulünün diliyle bunu emreden Allah'ın emrine muhalif hareket ederek camilere gitmeyin diyen mi tağuttur burada? İşte tağut olduklarının bile farkına varmadan e, insanları Allah'ın yoldan alıkoyuyorlar. Peki Seyfullah abi, şöyle yapsak. Akşamla yastığı camide kılsak. Hep beraber. Mesela amin dediği zaman biz de bağırarak amin söylesek. Hepkis bize huysa. Bunlar güzel şeyler. Benim zaten eee yani böyle yapsa, toplansak akşam namazınınsa buradayız, yaslı da buradayız. Toplanıp camiye gidip cami de İşte fiili olarak tebliğ etmek bu. Eğer biz üzerimizde davet mükellefiyeti varsa, insanları Allah'ın dinine çağırmak mükellefiyeti varsa, bunlar gerçekleştirmeliyiz biz. En i̇şte azından, var. en azından hani. E, insanlar akşam için yaslığı için kendilerine mazeret bulabilir. Yani Kimimizin iş çıkarı şey olabilir ama cuma namazına bakın cemaat terk etmek kesinlikle yasak. Mescide kılmak emrediliyor. Mescitleri iman edenler Allah'ın iman etmiş kullarıdır. Şimdi biz bu mescitleri o zaman tağutlara bırakmayalım. Bırakmayalım. Niye tağutlara bırakıyoruz? Madem tağut diyorsunuz birilerine o tağutlara neden bırakıyoruz bu mescitleri? Neden e, bu bidatler, e, namazda işlenen bir takım yanlışlıklar bu camilerde hakim Yok. konuma geliyor? Hakim unsur konumuna geliyor. Bizler fiilimizle, sözlerimizle, hatta susmamızla bile tebliğ etmemiz lazım. Suskunluğumuz bile tebliğ olması lazım. Yani millet de öğrensin nasıl bir şey yapılacağını. Bir ah de mi? Amin dediğinde bir duysunlar ya. Cumada bile amin demiyorlar ya. Ağızları kapalı. Amin diyemiyorlar ya. Evet. Bir benim sesim çıktı ya. Ben amin diyordum camide. İşte bu... Hoca e, bile, imam bile farkında Kaybolmuş yani. bir sünneti ihya etmektir bu. Biz bunu mesela dediğin gibi ben mesela camiye gidiyorum, büyük camiye. E, duruyorum safa. Hoca veled dalin diyor, bir ben amin diye varayım Kimse yok. Kimse yok. Yani bu beni de, de yalnız yok. bırak. bırakıyor şimdi burada. Ama dediğin gibi olursa bu gerçekten bir... sadece yani bu amin bir kelimeyle büyük geçiyor. bir sünneti ihya etmiş oluyoruz. Daha amin denmeden veled Darin hemen birkaç kişi işte içinden amin derse hemen öbür sureye geçiyor. Ama amini uzatıp şey yapacak, hoca da bekleyecek. Hoca da da dank edecek. Belki uyaracak millete amin demeniz gerekiyor diyecek. Mescid'in inlemesi i̇şte, gerekiyor diyecek. Şimdi insanlar da kalite kaybolunca e, bu zaman içerisinde yaygın haline alıyor. E, mesela e, eskiden <gülüyor> aşağıda oturuyorken Farkısa Mehmet Camii'ne giderdim namaza. E, şey yapmışlar. Hani bu halılar e, böyle seccade <gülüyor> şeklinde yapmışlar ya. Evet. Şimdi bakıyorum Safa hep Saf, safı ayak bozuyor ayak yani. Ayrı ayrı. Ara yani. Arayı açıyor. Her saf, herkesin arası ayrı ayrı şimdi. Ben giderdim, yanaşırdım. Öbürünü de yanaştırırdım. Burada diyor çizgi var ya diyor. İmam döndü galiba. Yani o sırada safa bakıyordu. Cık, dedi Doğru söyle dedi ya. Yani safın sıklaştırılması lazım diyor da dinleyen kim? Ya diyor çizgi var burada görmüyor musun diyor. Ben oradaydım. Cep <gülüyor> telefonunu açık bırakmışlar Fatih Sultan Mehmet Camii'ndeydi. Hutbu veriyordu. Ya dedi hutbu okuyoruz dedi. Cep telefonunuzu kapatmaktan acısınız diyor millete ya. Cep telefonunuzu kapatmıyorsunuz, biri tespih çekiyor diyor, biri diyor ayağını uzatmış oturuyor diyor. Ya Hütbe diyor, Cuma'nın içinde olan bir şey diyor. Evet. Aflınıza evet. sığınıyorum ama diyor, böyle diyor şey olmaz diyor ya. Tabii Adam bu... orada. Yanındaki çay... ne diyor, sus bile demiş olsan boş söz etmiş olursun diyor, boş konuşmuş olursun diyor. Hütbe Cuma'nın içindedir diyor. Ayağını ama biriniz diyor, bir... ayağınızı uzatıyorsunuz diyor, ayağını biriniz tespih çekiyorsunuz diyor. diyor. Biri i̇şte... diyor telefonu çalıyor diyor. Bu... Bu hem Müslümanı yalnız bırakmaktır, Yardımsız bırakmaktır. Yani bu işte Müslümanların birbirine destek olmaması. Çünkü orada yalnız kalıyorsun. Bir de cins bir konuma düşüyorsun evet. yani. Belki sana tuhaf tuhaf bakıyor. He. Bu dergi... Ama bunu bir de iki kişinin yaptığını düşün. En az iki kişinin yaptığını düşün. Ya bunlar ne yapıyor yani? E, bir şey var, bir bildikleri var der bir insan buna. Tabi daml eder ya. İşte Amin ya. dedin duysana. İşte yancı da Hüseyfi'ye bir bana bakıyorlar. Bir Hüseyfi'ye bakıyorlar diyorlar bunlar ne yapıyor soruyorlar şimdi ben de diyorum sünnete göre peygamberimizin hadislerine göre o şekilde izah ediyorum adam diyor ya e, bizim kıldığımız yanlış mı ben yanlış diyemem diyorum ama İmam Azam Ebu Hanife'ye sahip hadis gelmiş sadece bu kadarını söylüyorum adam diyor biz de atalarımızdan yıllarca böyle gördük böyle diyor Öyle diyor ya zaten. Benim yani de Maide suresini deli gösteriyor. sorduğun zaman, onlar atalarından dedi. Maide suresini deli Bu sefer diyor ki, Maide alimler işte havasına göre yazdı, Türkçe vardı, bilmem ne. Yani adamlar ayete dahi inanmıyorlar. Meyat. Yine ayet var, o zaman toplasınlar da diyor şeylerini işte, değil mi? Cinleri, insanlar toplansınlar, onun gibi bir ayet yazsınlar. Hadi onları görelim ki böyle bir şey asla olmayacak diyor yani. Evet. evet. Bir kelime dahi yazamazlar. Yücel abi, hani sen dedin ya, ilk camiye girdiğin zaman, hani e, mehçit namazı kıldı. Evet. De. Aynısını yaptım. Herkes kalktı. E, dört rekat namazı. Bana böyle yaptı. <gülüyor> dedim ne yapayım? Dedim ben kıldım dedim. Mehçit namazı dedim. Kalksana de, sen ne <gülüyor> de diyor. Sünnetini kısa şimdi, kılmayacağım. Şimdi onu nasıl yapıyoruz? Camiye gidip iki rekat kılıyorsa o dört rekat kılılmıyor mu? Yok. Ee, Cuma'nın ezanı okunduktan sonra eee Cuma'nın farzından önce başka bir namaz yok. He. Ama e, camiye gelen, hutbede bile gelmiş olsa iki rekat kılıp öyle oturması gerekiyor. Yani camide oturacak kimsenin Acayip oturmadan önce iki rekat kılması vacip. Emir emir silahsı geliyor yani. Ama onu da böyle, onu da şimdi biz kalamıyoruz hocam şey şimdi. Yani camiye gülüs en arkasıraya durabiliyoruz. Yer olmuyor öyle. Mi? Adamlar devamlı önümüzden üst kata çıkıyor. O zaman uygun bir yer gözetmek lazım. Sıkıta çıkacaksın o, abi, mazeret var? Sen de sıkıta çıkacaksın o zaman. Şimdi bak dar. daha... Ya da mı? oturmayacaksın. Onlar sünnete başlayınca kadar oturmayacaksın. Öyle diyelim. Evet, evet. Ben bu hafta mesela gittiğimde yer yoktu. Allah'tan e, Cengiz abi vardı. E, orada da o yer açtı şöyle. Orada kıldım tahiyyatı, tahiyye namazını. Böyle yapalım abi. Biraz geç, gidiyorum. Ezan okunurken gidiyorum. Biz, de, biz de bir, bir şey kalkıyor, net bir kalkıyor. Ben de netik namaz kılıyorum, oturuyorum. Evet. Akşamları şimdi öyle yapalım ya. Akşam yastığa yetişemiyoruz mu? Yetişiyoruz da olmuyor ya. Camiye şimdi, gidelim hep beraber. Şimdi ben geldiğimde yemek hazır oluyor. Yemeği yedikten sonra namaz kılıyoruz. Yani akşam, belki olmuyor da cumayı yalnız. Tümayede işte oluyoruz, Yeniç'e gidiyoruz. Evet. Bir benim soracağım bir şey de var. Buyurun. Şimdi bu e, yabancılardan duydum ben bunu da. Adamlar demiş ki, şimdi Müslüman olacağız biz. Evet. İşte Şafim mi olacağız, Hanife'ye göre mi, Malik'e göre mi, Hanbeli'ye mi? Evet, şaponlar He. Şimdi benim aklıma o geldi. Bir adam mesela istemiyor da ısınmayacak, girecek. Biz bunu göre değil de peygamberimizin hadisine göre söylesek daha iyi olur herhalde. Yani öyle olması gerekiyor zaten. <gülüyor> Kur'an'ın üstünde bazı yani sahih hadis ulaşmayan şeyler var. Şimdi e, mezhepler e, din edilmiş durumda. Evet. Yani sanki Aynı hanefilik din. bir ayrı din, şafilik ayrı bir din, hambellik ayrı bir din. E, bu, Cahillerin sonradan oluşturduğu bir şey. Yani ne Ebu Hanefe bir Hanefilik diye bir mezhep kurmuştur, ne Ahmet bin Hanbel ve yani Elzay şey kurmuştur. Zaten, değil mi? Öyle bir şey dememiştir hatta bile size sahih hadis ulaştığı zaman benim görüşümle zıt görürseniz diyor. Hadise tabi olun, benim sözümü duvara çarpın demişlerdir. Sünnete yönlendirmişlerdir bu imamlar. Fakat sonradan muhalifler çıkmıştır. E, şimdi biz şunu biliyoruz. Peygamber Efendimiz'in sabileri bile tek başlarına din diyemeyiz bunlara. Ama kabilerinin cemizine birden din deriz. Neden? Çünkü sahabelerin bir kısmı e, ticaretle hayatta cihatla şunla bunla meşgulken e, işitmedikleri hadisler olabiliyordu. Evet. Mesela Ebu Hüreyre radıyallahu anh, ha, Ayşe radıyallahu anha diyor ki, sen diyor bizim işitmediğimiz hadisleri rivayet ediyorsun diyor. Ebu Hureyye de diyor ki, e, seni diyor e, Aynalar ve sürmedanlıklar e, meşgul ederken ben Allah Resulü'nün buhadisi dinledim diyor. Yani bunun gibi mesela hanımların şahit olduğu pek çok şeyi diğer sahabeler bilmiyordu. Sahabeler arasında e, bazı farklı ameller vardı bu yüzden. Ama hadis kendisine ulaştığı zaman sahabe hemen dönüyordu hadise. Sabit olduğu zaman. Mezhepler de böyle. Mesela e, Ebu Yusuf Hanbeli şey Hanefi mezhebin ee, Ebu Hanife'den sonra gelen imamlarından birisi. Evet, evet, Yusuf, bir imam. Ebu Yusuf'a bir mesele soruluyor. Ebu Yusuf da diyor ki, e, bunun hükmü şöyledir diyor. Ona diyorlar ki ama diyor Ebu Hanife böyle demiyordu diyor. Ben diyor Ebu Hanife'nin hangi delille dayanarak öyle dediğini bilmiyorum ama bana ulaşan hadis şöyle diyor. Ben bu yüzden buna tabi olmak zorundayım diyor. Baş, başta kendi öğrencileri bu şekilde amel ediyordu. Evet. Şimdi günümüzde öyle cahiller var ki geçen birisi diyor bana işte peygamberimiz de hani mezhebine bağlıydı. Ben de dedi, diyorum ki peygamberimiz 634 yılında vefat etti. i̇mam Azam Ebu hani 699 yılında dünyaya geldi. Bunun hadi 15-20 sene sonra şeye başladı eee 710-720 yılı diyelim. Peki aradaki <gülüyor> boşlukta sahabeler sessizdi. Bunlar cahil mi oluyor o zaman diyorum? Adam diyor ya oğlum sen bilmiyorsun. Ya bir araçtır o zaman demiyorum yani böyle cahiller de var. Maalesef. <gülüyor> adamlar Kur'an'ın mealine inanmıyorlar yani Türkçe değil. Türkçe olmak şartı ya, da çeviriyor, Arapçaya da çeviriyor, işte İngilizceye de çeviriyor, adamlar buna... Yok Türkçe Türk zamanında çıktı, nasıl çeviriyor? Yani... <gülüyor> Neyse Allah Azze ve Celle izin verirse, önümüzdeki haftalarda e, bu konular üzerinde, yani akide meseleleri üzerinde devam edeceğiz. E, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği meclislere kefaret olan duayla bitirelim inşallah. ve bihamdik <Sessizlik> ve ve ala Muhammed ve ala alihi ve ve selmejmain.